orman ve civarındaki faydalı işte Hazırlayan ve sunan Zeki Yılmaz Günler dinleyiciler. Bu hafta tekrar Orman ve civarındaki faydalı işler programındayız. E, fon müzi müziğimizde bu hafta e, farklı bir uygulama olarak Beethoven'ın Opus 28 Pastoral isimli müziğini çalmayı yeğledik. Fon müziğinde bunu dinlerken aynı zamanda programımızı yapacağız. Bu haftaki konuğum Tamara Pur. Hoş geldin Tamara Hoş bulduk Zeki Nasılsın? Teşekkür ederim sen Ben de iyiyim e, Fondaki Beethoven müziği Tamara'nın bugün son dakikada bizlere armağan ettiği ilham verici bir yeni bir uygulamamız sağ olasın Teşekkür ederim Bugün Tamara üzerine şiir üzerine Tamara ile beraber şiir üzerine konuşacağız Doğa şiirleri diyelim kısaca programın konusu olarak e, Önden biraz Tamara'yı anlatayım Merak edenler için Kendisi gazeteci Şiir sever Değişik gönüllülük Projelerine yer almış Şiir de yazıyor Ara ara Bugün onun setkisi olan Bazı şiirleri kendi Dilinden dinleyeceğiz ve Aynı zamanda Beethoven'ın müziğini Dinleyeceğiz Fonda Tekrar hoş geldin Tamar'a. Umarım iyi bir program olacak. Ben de öyle umuyorum. İlk soru, şiir okurken neler hisseder insan? Benim için şiir bir çığlık gibidir. Arayışların ve kendine kavuşmak için geçirdiğin sancılı günlerin sonunda karanlığa en çok yaklaştığın anda beliren ışık şiirdir benim için. Hani bir değiş vardır. Gece söyler Ozan en güçlü güneş türküsünü. Ne güzel. Kim gibi Ozan merak ettim şimdi Onu ben de <gülüyor> araştıracağım Hı, bulamadım tamam. Şiir bir yolculuk mudur? Ee, şiir bir yolculuktur Şiir kendine en çok soyunduğunda Kendini içselleştirdiğinde Ve artık yola çıkmak zamanı deyip Kendinden bir adım öte gittiğinde Karşına çıkar Ona bazen çocukluğunun saflığında rastlarsın Bazen de cesaretinin kıyısında Bence şiir kendin, doğa ve çevrenle iletişime geçtiğinde şiir sana konuşur. O zaman şiir bir yolculuktur der şairler. Yaşamla değil, yaşamakla ilgili bir yolculuktur derler. Şiir ve doğa ilişkisi nasıl bir ilişki? Bütün mü bunlar? Ee, ünlü Amerikalı şair Robert Frost 20 yaşında Dartmouth'ta şiir hayatından sıkılınca Ee, okuldan kaçar ve doğaya sığınır. Bunu yaşamında birkaç kere yapar. Ve bu geri dönüşlerinden birinde der ki, Ormanda önümde ikiye ayrılan yol vardı ve ben daha az gidileni seçtim. Bütün farkı yaratan da buydu. Ormanda önümde ikiye ayrılan yol vardı ve ben daha az gidileni seçtim. Bütün farkı yaratan da buydu. Sence de öyle değil mi? E, farkı yaratan yollarda kendimize daha çok yaklaşıyoruz gibime geliyor. Yani az gidilen yol tabii. Az denenmiş olan yol, sürprizlerle dolu olan yol. Evet. Ve muhtemelen de daha zor olan yol. Evet. E, zor olan şeylerde bizdir aslında. Sınıyor. Hı hı. Daha çok yani, birbirimize belki sınıyor, kendimize büyütüyor. yaklaşıyoruz. Evet. Değil mi? Evet. Yani rahat bir hayat bizi aslında fazla ileriye götürmez. Götürmez, aynen. Aynı fikirdeyim. 18. yüzyılda doğadan etkilenen yazarlar, aydınlardan bir tanesi de Rousseau. Evet. Doğaya dönmeliyiz diyormuş. Evet. Çünkü insan doğası gereği iyidir. Kötülüğün kaynağı toplumdur. Evet, 18. yüzyıl aydınlanma döneminin e, filozoflarından Rousseau. Tanrı'ya bakış felsefesini doğaya bakış felsefesi olarak bütünleştirdi. Ona göre doğa Tanrı'nın temsilcisidir, Tanrı da doğanın temsilcisidir. Şöyle derdi, başlangıçta insanın kalbinde kötülük yoktur. Emil veya eğitim kitabında ise çocukların çocukluklarını doğal saflıkları içinde mümkün olduğunca uzun süre yaşamalarını söyler. Hatta şunu demek ister, ''Bir çocuk toplum baskısından uzakta olduğu zaman, aile baskısı, toplum baskısı, eğitimden uzakta olduğu zaman saf doğa içinde çok daha sağlıklı bir şekilde büyüyebilir.'' der. Bu çocukluk, saflık doğada çok bulduğumuz bir şey midir? Bence öyle bunu anlatan en güzel örnekse 18. yüzyılda Amerikalı çevreci filozof Henri David Thoreau bunu çok güzel anlatır. Kendisi Walden gölü kenarında e, kendine bir ev yapar. Bir ormanın içinde o evde iki yıl, iki e, ay, iki gün kadar bir süre yaşar. Ve bu zaman zarfında da bunu neden ve ne için yaşadım kitabında çok güzel anlatır. Orada şöyle der... Ormana gittim, anlamlı ve yürekten yaşamak ve yaşamın tüm özünü içime çekmek. Yaşama dair olmayan her şeyi halaç pamuğu gibi atarak bir Spartalı gibi azimli ve güçlü yaşamak. Bir tırpanla otları biçerek genişçe bir patika açmak. Yaşamı bir köşeye sıkıştırarak en küçük terimlerine kadar sadeleştirmekti de isteğim der. Yaşamı bir köşeye sıkıştırarak en küçük terimlerine kadar sadeleştirmek. Hatta kitabında şöyle der, bir elin e, hesap yapmak için iki elin on parmağı ve iki ayağın on parmağından başka hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Hesap makinesine ihtiyacımız yok der. Ve der ki, bir günümüzü doğa kadar bilerek ve isteyerek yaşarsak, raylara düşen her fındık kabuğu ya da sivrisinek, ...yüzünden, yoldan çıkarılmamalıyız der. Yani bir günümüzü doğa kadar bilerek ve isteyerek yaşamalıyız der. Bir de onun çok sevdiğim bir e, dörtlüsü var kitabında okuduğum. Bir çoban vardı, düşüncelerini sürekli geçtiği ve sürülerini otlattığı dağlar kadar yüksek tutar... ...onlar kadar asil yaşardı. Bir çoban vardı... Düşüncelerini sürekli geçtiği ve sürülerini otlattığı dağlar kadar yüksek tutar, onlar kadar asil yaşardı. Bugün programın başında da belirttiğim gibi Beethoven bize fondaki müziğiyle eşlik ediyor. Opus 28 Pastoral. Biraz Beethoven'a verelim sözü, biraz sessizce dinleyelim. Tabii. Tekrar Beethoven'ın Opus 28 Pastoral isimli parçasını dinledik biraz önce. Orman ve civarındaki faydalı işler programındayız. Sevgili Tamara Purhan'ınla şiir üzerine konuşuyoruz. Şiir ve doğa. Ee, müzikten önce yaşamı sadeleştirmekle çocukluğumuzla ilgili bir yerde kalmıştık. Devam edelim. Yaşamı sadeleştirdikçe saf çocukluğumuza mı dönüyoruz Tamara? Zeki düşündüğümde doğanın kusursuz düzenini çocuk duyarlılığı ile yaşatan Ünlü şairimiz dağlarca geliyor aklıma Bir şiirinde şöyle diyor Gün doğarken dal sevinir, yaprak sevinir, kuş sevinir, sevincim sevinir Başka bir dizesinde de Çıkamaz çocukluğundan dışarı kimse Oynamamız bundandır Kara topraklarda binlerce yıl Çıkamaz çocukluğundan dışarı kimse. Bundandır sevmemiz kiraz ağaçlarını. Kimi zaman da doğayla bir olmak coşkusuna umut katmaktır. Çocuksu bir cesaretle yaşadığını yazan Ozan Gültekin Akın'ın dediği gibi. Okur musun? Evet, Gülten Akın'ın şöyle bir şiiri vardır. Tohum ekenlerin, fide dikenlerin güneşini kimse kesemez. Fesleğen ekiyorum, sardunya dikiyorum. Arsızmış, öyle diyor komşum. Artık siz istemeseniz de açar tohumunu. Yayılır toprağınızda. Ne güzel, ne güzel tanrım. Bitiyorum arsızlığına çimenin, çiçeğin. Arsızlık bugünden geri umut ve direnç demektir. Sokulmak demektir yaşamın koynuna. Özdeşlik demektir yaşamla. Arsızlık bugünden geri... Umut ve direnç demektir. Sokulmak demektir yaşamın koynuna. Özdeşlik demektir yaşamla. Ne, ne güzel. Ee, yaşamı yaşarken bazı öyle anlar oluyor ki... E, yani ...çıkış yolu bulamıyoruz belki, çaresiz kalıyoruz. Hı. Diyelim ki farkındalığımız düşüyor. Hı hı. Böyle durumlarda şairler yardımcı olabiliyorlar mı? Evet. E, yaşama bakmaya ara verdiğimiz zamanlar onlar... Pasifik'in kuzeybatısında yaşamış ünlü şairlerden David Wagoner'in Lost Kayboluş şiiri bu arayışımıza bir umut olabilir belki de. Oğlan kardeşine sorar, ormanda kaybolursam ne yaparım? Abi şöyle cevap verir. Öyle sessizce dur. Önündeki ağaçlar ve yanındaki çalılar kaybolmadılar. Nerede olursan ol, bulunduğun yer şu an burası. Ve ona güçlü bir yabancıymış gibi davranmalısın. Yani teslim olma, sen de bak, gözlemle, dinle, araştır. Onu tanımak ve tanınmak için izin istemelisin. Orman nefes alıyor, cevap veriyor, dinle. Bu yeri senin için yaptım. Gidersen yeniden geri gelebilirsin buradayım diyerek. Çalı kuşu için iki dal birbirinden farklıdır. Kuzgun içinde iki ağaç birbirine benzemez. Ağaç veya dal sende kaybolurlarsa o zaman gerçekten kayboldun demektir. Orman nerede olduğunu bilir. Seni bulmasına izin ver. Orman nerede olduğunu bilir. Seni bulmasına izin ver. Bunun çevirisi sana mı ait? Evet bunu e, ne yazık ki çevirisini bulamadım hmm. ve ben çevirdim. Güzel, çok güzel olmuş. Teşekkür ederim. Burada e, çalı kuşu için iki dal birbirinden farklıdır. Kuzgun içinde iki ağaç birbirine benzemez diyor. Oysa sence de öyle değil mi? Biz insanlar için iki dal birbirine benzer ve çam e, ağaçlarını da birbirinden bazen ayırt edemeyiz. Öyle değil mi? Evet. E, burada da demek istediği orman bizim için anlamını kaybederse eğer... O zaman sakinlikle durup bekleyelim. Şimdi ve burada orman bize kendini anlatacak. Yani şimdi ve burada durursak, ormana güvenirsek, çevreye güvenirsek orman duracak. Çünkü orman hiç kaybolmaz değil mi? Sence de öyle değil mi Zeki? Bizler e, muhtemelen ormanla, doğayla bağlarımızı biraz kopardık demeyelim ama azalttığımız için. Evet. Ee, i̇ki can ya da iki dal bize aynı görünüyor hı hı. Ee, ama tabii ki doğada yaşasak yani şairin yazarın yaptığı gibi 19. yüzyılda yapmış bunu iki, iki, iki ay iki gün yaşamış evet. herhalde dünya bize bambaşka görünmürdü. Bambaşka evet. diyecek bir şey bulamıyorum bu konuda ben hı hı. bir şehirliyim. <gülüyor> Şimdi çevre bilinci olan başka bir şair daha var. Celal Sılay. 1940'lı evet. yıllarda bir şeyler çizmiş bizim için, yazmış. Evet. Okurunuz. E, Celal Sılay e, 1940'lı yıllarda daha çevre sorun olmadan yazmış olduğu bir şiir var. Çok hoşuma giden. Onu paylaşmak istedim. Mahcubiyet. Hangi ormanlarda gıda bulup büyüdün? Etinden nasıl iştihar duyuyorum. Senden yediğim hayvan, af talebinde bulunuyorum. Işığını harcayanlardan biriyim, hayatını yudum yudum emiyorum. Senden söndürdüğüm güneş, özür diliyorum. Uykumda bile beni terk etmiyorsun, gittikçe saflığını bozuyorum. Senden bitirdiğim hava, hicap duyuyorum. Hangi dağlar içinden bırakıp birikip geliyorsun, hangi dağlar içinden birikip geliyorsun? Çeşmemde bol bol yıkanıyorum, senden kirlettiğim su, utanıyorum. Su bizleri arındırıyor. Evet. Değil mi? Evet, kesinlikle. Şiirin de şifa gibi veren bir gücü var mıdır sence? Ee, batı'da şiir terapi yıllarca uygulanmış, hala uygulanmakta. Hmm. Bir klinikte de burada Türkiye'de bir klinikte Şair Ataol Behramoğlu tarafından uygulanmış birçok kişide olumlu değişimler yaşanmış birçok çocuklarda tedavi aracı olarak kullanılmış ve olumlu değişimler yaşanmış. Ne gibi mesela sorunları olan çocuklar mı? Psikolojik rahatsızlıkları olan çocuklarda veya büyüklerde ha. psikolojik rahatsızlıkları olan büyüklerde. E, bayağı bir e, kendine dönüş ve şifa olmuş onlara. Eski zamanlarda da Osmanlı zamanında da aslında çok benzer uygulamalar var. Şu, şu, e, suyun sesiyle. Evet. Müzik yapan bir grubun işte es bir eseri dinleterek e, bunun örnekleri var. Hatta galiba o, makamlar da var değil mi? Hicaz makamı gibi, Nihavent makamı gibi. Her makam Onlar, değişik her makam, bir ruh haline denk geliyor. Evet. Farklı evet. rahatsızlıklara iyi geliyor. Hı hı. Hatta şu anda aklıma geldi. Edirne'de de bir vakti zamanında böyle bir şifa merkezi varmış. Hı hı. Şimdi müziğe döndürüldü. Hı hı. Adını hatırlıyorsan yardımcı ol. Hatta şu anda da sanırım UNESCO tarafından da çok değerli bir merkez olarak. Dünya evet. çapında bilinen, tanıtılan bir yer. Evet, hı hı. evet. Ee, Celal Silah'ın bir şiiri daha var. Onu da okur musun? Sıra da sanırım. Evet. E, bize şifa verecek bir şiiri var Celal Sılay'ın. E, Serenat. Yarın sabah erken uyan, ben yıldızıma söyledim. Işıklar serpecek üstüne, nur içinde uyanacaksın. Ben ağaçlarıma söyledim, yarın sabah erken uyan. Dağıt saçlarını silkin, dallar titriyecek, şaşacaksın. Yarın sabah erken uyan Ben göklerime söyledim Uzat ellerini fecre doğru Şafak sökecek Bakacaksın Ben yerlerime söyledim Yarın sabah erken uyan Gözünün değdiği her yerde Çiçekler açacak Göreceksin Çok güzel ee, Bize bugün bütün program boyunca Beethoven da eşlik etti ile. Evet. Kendisine gerektiği saygıyı göstermek adına birkaç dakika da onu dinleyelim diyorum. Evet, çok iyi. Sessizce. faydalı işler programının sonuna geldik bütün program boyunca Beethoven bize opus 28 yanılmıyorsam pastoral isimli parçasıyla eşlik etti bugün Tamara Pur hanımı konuk ettik doğa ve şiir üzerine konuştuk ee, Tamara çok teşekkür ediyorum bugün programa geldin ben Son söz olarak edeyim. ne söylemek istersin? Programı bitiriyoruz. Evet. Ben çok teşekkür ediyorum Zeki böyle bir fırsat verdiğin için bana. Şiiri doğaya, doğayı şiire katınca yaşanılması güzel bir hayat çıkıyor karşımıza. Şiirle, doğa ile daha sıkı buluşmak dileğiyle yeni yılda. Çok teşekkürler. Sonraki programlarda da tekrar seninle buluşmak dileğiyle diliyorum. İyi teşekkür günler. Teşekkür ediyorum. İyi günler. Orman ve civarındaki faydalı işler. Hazırlayan ve Hazırlayan ve sunan Zeki Yemez